Selamun Aleyküm sevgili Kardeşim. Bugün e, Kur'an-ı Kerim'i tefsirinde beraberiz. 21. Ayet-i Kerime'de 24. Ayet-i Kerime'ye kadar inşallah tefsirini yapmış olacağız bu dersimizden. E öncelikle hocamızdan dinleyelim. Es-salamu okuyunasım. Evet sevgili kardeşim. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bakalım ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhennasü ey insanlar. Dikkat buyrulursa ey insan diyeyim. kadın, erkek herhangi bir ırk, bütün ırklar içerisine giren bütün bütün coğrafi bölgede yaşayan Amerikası işte Asya, Avrupa, bütün kıtada bulunan e, insanları muhatap alan, Allah'ın bütün kullarını muhatap alan bir ifade bu açıdan kadınıyla, erkeğiyle e, muhatap alıyor. Bu zamana kadar imanla ilgili e, tanımlamayı ve onun e, tersi davranışları, münafıklığı ve küfrü anlattıktan sonra tekrar <gülüyor> e, Cenab-ı Hak bütün insanlığı e, muhatap alarak lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Ve onlara bakın ne buyurun. Ya eyyühen nasi'u'budu rabbekum Rabbinize sizi yaratıp sonra hayatınızı idame ettiren, sizi gözetip kollayan Rabbinize e, ibadet ediniz. Onun dediğini dinleyiniz. Ona kulak veriniz. Onu tanıyınız. Manaları hepsi burada e, mevcuttur. <gülüyor> Çünkü o Rabbiniz Sizi yaratandır. Sizi yaratan ve sizin Rabbiniz yaratmakta bırakmayıp sonra da size mürebbilik ve Rabbi hakimlik yapan Allah'ınız O'na kulluk ediniz, O'na ibadet ediniz, O'nu tanıyınız. Min sizin e, yaratıcınız, Rabbiniz ve sizden öncekilerin de yaratıcısı ve Rabbisi olan Allah'a kulluk ediniz, ibadet ediniz, onu tanıyınız. Ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takva ehli, kamil, ahlakıyla güzel ahlak sahibi insan olasınız. Allah'ı eh, tanımak, Allah'ın varlığını tanımak, O'nun yaratıcı olduğunu kabullenmek, onun verdiği diğer sayısı, sonsuz nimetlerini de takdir etmek insan olmanın gereğidir. Onun için ey yuhennâs, ey insanlar. Burada amenu, başka yerlerde ya yüvellezine amenu, amenu billahi derken, şimdi burada bütün kulları Allah'ı tanımayan, onun emrini yerine getirmeyen, ona kulak vermeye davet ediyorlar. Ee, ve bu açıdan insanın insan olması için, insanın e, kamil bir insan olabilmesi için adam gibi adam dediğimiz tırnakçı da tabiri burada gösteriyor. Yani az bir nimete şükreden insan sayısız ve sonsuz nimet vermiş. Meccanen yaratmış, yaratmakla da kalmamış, onu terbiye etmiş. Küçük yaştan, ana rahminden küçük yaşa e, ve küçük yaşlardan da büyüyüp kırk yaşına kadar da ve hayatın bütün döneminde kendisini terbiye eden kendisine Rablik yapan Allah'a tanımak ona kulluk ve onun emirlerini yerine getirme onu tanımayla ilgili bu problemini çözmeyen insan kamil bir insan olamaz işte ehli takva odur odur ki kendisini tanıyanı tanır ona gereken vazifesini şükrünün yerine getirir. O Allah elledi caale lekumül erda firaşan. Yeryüzünü size döşek yarattı. Ve sema'e binaa. Gökyüzünü de bina etti. Evet, saygı bir adet şehrim. de size bina ederek yaratan, e, yeryüzünü döşek yaratan o Allah'tır. Öyleyse onu tanıyın, ona kulluk edin, vazifelerinizi yerine getirin. Çünkü o Allah yine sayısız sonsuz nimetlerinden <gülüyor> gökyüzünden de e, yağmurlar, sular indirdi. O su sayesinde birçok meyveler, bitkiler ve zebzeler rızık olarak size çıkardı. Siz onlardan yararlanıyor ve rızıklanıyorsunuz. Öyleyse ona tanımak ve ona kulluk etmek, ona inanma durumunda insanı bu vazifesini hatırlatıyor. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْ دَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ <Sessizlik> Allah'a bir eş, bir benzeri yoktur. Sakın bir eş ve bir benzer ona bir denk varmış gibi Bir şeyleri bahane etmeyin ve eş ve benzer koşarak şirke düşümeyin. Siz biliyorsunuz onun dengi yoktur, onun eşi benzeri yoktur. Efendim, bildiğiniz halde sakın bu nimetleri ondan başka size vermediğini bildiğiniz halde sakın bu hataya düşmeyin diyor ayet-i kerime'de. Evet sevgili kardeşim, Rabbiniz ki sizin için yeri göğü bina etmiş, gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmış, artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Evet, 22. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyurmuştu. ki okuyacağımız ayet-i kerimede ve imküntüm fi raybim mimma nezzelna ala abdina abdimize, kulumuza, peygamberimize indirdiğimiz, inzal ettiğimiz vahiy ayetler konusunda eğer şüphe değilseniz bunda bir şüpheye düşmeyin. Şüphe düşmemeniz gerekir. Şüpheye düşmemeniz gerekir. Ama şüphe böyleleri varsa içinizde فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ Bu vahyin, ayetlerin bir benzerini siz getirin. Bir bakın, karşılaştırma yapın. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kime yardımcılarınız, şahitleriniz, size akıl danışacağınız kimler varsa onları da çağırın, davet edin. Bu konuda size yardımcı olsunlar ve bu ayetlerin, vahiylerin bir benzerini getirmeye çalışsınlar. Eğer samimi iseniz, in kuntum sadikin siz sözünde sadık bahaneler uyduruyorken efendim bu bahanelerin yerinde mi değil mi olduğunu da e, anlarsınız. Samimi iseniz. Ama bir şeyle Samimiyet yoksa o zaman onu asla tespit edemez ve asla anlayamazsınız. Samimi olanlar için diyor Cenab-ı Hak. Yani gerçekten bir şeyi araştırmak isteyen hem ilmi olarak hem de işin doğruluğuna inanmış insanlar iseniz o zaman toplanın, değerlenin, bilginlerinizi de çağırın, hepsini çağırın. Kur'an'ın bir ayetinin karşılığında bu kadar güzel, bu kadar muhkem efendim bu ayetlerin karşılığında bir insan sözü getirin karşılaştırın. İnsan sözüne benziyor mu? Fe'inlem tef'alû eğer netice itibariyle siz bunu yapamazsanız yani elbette aciz kalacaksınız Kur'an'ın bu ayetlerinin Allah'ın ayetleri olduğunu peygamberin hak peygamber olduğunu göreceksiniz ve aciz kalacaksınız. Başka türlü bir örnek de bulamayacaksınız. Bu durumda velen tefalu kesinlikle bulamazsınız hiçbir zaman. O zaman bu acziyetinizi görünce de sadık insanlar ne yapar? فَتَّقُلْ نَارَ اللَّت۪ي وَقُودِهَا النَّاسُ الْهِجَارَا insan ve taşların yakıtı olan cehenneme gitmekten korkun. Sakının yalan söylemeyin. İnadına küfrünüzde inanmamakta devam etmeyin. Gerçek budur, hakikat budur. Kur'an gerçekten Allah'ın vahyidir, ayetleri Allah'ın ayetleridir. Eğer Allah korkusu varsa cehennemde yanma neticeyi görüp de Efendim kendinizi ateşten korumak isterseniz sakının yalan ve yalan İnatla bu küfürde devam etmeyin. Gerçek budur. Kur'an'ın ayetleri Allah'ın vahyidir. Cehennem çok kötüdür. Oranın yakıtı insanlar ve ateş olacaktır. O cehennem, o iddet lil kafirin kafirlere hazırlanmıştır. Sakın sizde kafirlerden efendim, olmayın. Sadık insanlar bir şey araştırır. Bütün şahitleri toplar, bütün delilleri toplar, bakar ki gerçek payı var, o zaman ne yapacaktır? Yalan üzere, inatla ve küfre ve cehalete devam edemez. Bunun sonunda ateş var, bunun sonunda küfrün cezası var, bunun sonunda insanların ve taşların gideceği cehennem var. Öyleyse bunu düşündüğünüzde, hakikati teslim edersiniz ve Kur'an'ın ayetlerinin vahiy ve Kur'an'ın ayetlerinin Allah'ın ayetleri, peygamberi de onun hak peygamberi olduğunu kabul edersiniz. Burada bu ayeti kerimelerde gördüğümüz gibi samimi bir şekilde ırk, cins, cinsiyet, Efendim bölge, Kavm, kavmiyet, herhangi bir şeyi efendim karıştırmadan bütün insanlığa, vicdana davet ediyor, akla davet ediyor, aklı selimi kullanmalarını, kalbi selimle muamele etmelerini ve bu şekilde düşündüklerinde sonlarını da düşünen insanların bu gerçeği göreceği ve kabul edeceklerini anlıyoruz. Bu ayet-i kerime mesajından sevgili kardeşe Bu ayet-i kerime de biz Böylelikle bütün insanlığa olan bu umumi bir daveti ve bu davetin gereklerini yerine getirmeye de bir insanlık gereği. Kamil insanı olan odur ki hakikati gördüğünde kabul eder. Hakikati görmek için bütün şahitler, deliller, bütün her şey vardır. Buna fırsat da vardır. Size bir ömür veriyorum, bir ömür boyu bunu araştırın ve sadıksanız, ilminize, kendinize ve insanlığınıza sadık buna değer veriyorsanız işte o zaman bunun bir gün neticede bütün karşılaştırmalar yaptıktan sonra göreceksiniz ki Allah'ın kelamı ve ayetler Allah'ın ayetleri de Peygamberi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Evet bu ayet kelimeleri böylece tefsirden sonra. İnşallah hayırlara vesile olur. Cenab-ı Hak bütün İslam alemini iç ve dış merakların tehlikesinden korur. Gerçek manada iman eden insanlardan olmaya gayret gösteririz sevgili kardeşlerine selam